Herkese merhabalar, ee, umarım iyisinizdir. Ee, bu hafta biliyorsunuz Diabet Haftası 14 Kasım'da dün, tüm dünyada Dünya Diabet Günü olarak kutlanıyor. Ee, biraz diabetten yani halk arasındaki adıyla şeker hastalığından bahsedelim. Ee, Türk, tüm dünyada e, diabet sıklığı %8.5 yani tüm dünya nüfusunun %8.5'i diabetli. Diabet ölüm nedenleri arasında 8. sırada. Ee, aslında e, sadece diyabet değil, e, ölüm nedenleri arasında ilk onda yer alan e, birçok hastalık da e, diyabetten kaynaklanıyor. Bunlar kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, beyin damar hastalıkları, inme, böbrek yetmezlikleri, obezite gibi bu tür hastalıkların en büyük nedenlerinden birisi diyabet. E, diyabetle ilgili yapılan birçok çalışma var. 2025 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye için öngördüğü diyabet sıklığı yüzde 7.2 idi. Ancak 2010 yılında bizim e, TURDEP 2 çalışmasına göre diyabet sıklığımız 10 yıl içerisinde yüzde arttı ve e, 2010 yılında tespit edilen diyabet sıklığı yüzde 13.4. Diyabetin nedenlerine baktığımız zaman e, yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik. E, i̇ki neden çevresinde dolanıyoruz. E, aslında ben çok fazla konuşmak istemiyorum. E, bugün çok değerli bir konum var. E, belki de bazılarınızın çok yakından tanıdığı Dahiliye ve kardiyoloji uzmanı Doktor Murat Kınuk bugünkü konumum. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kevser Hanım merhaba. Nasılsınız? Her şey Sağ yolunda oldum. mı? Teşekkürler her şey iyi. Davetiniz için teşekkür ederim bizi izleyen. Tüm vegan dostlarımın, vegan kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum, kucaklıyorum. Bugün diyabet konuşacağız değil mi? Evet, evet hocam. Onların da size bu arada çok selamı var. Bana mesaj sağ atan olsunlar. çok fazla insan oldu Murat Hoca'ya çok selamınızı söyleyin diye. Teşekkürler, sağ olsunlar. Şimdi hocam diyabet e, bir de e, şöyle gerçekten konuyu uzmanından dinlemek ister insanlar. E, sizin... E, Uzmanlık alanınız dahiliye ve kardiyoloji. Evet. Diabetin tanımını e, sizden alabilir miyiz, yapabilir misiniz? Ee, yani böyle tanım yapmayalım da kime diabet diyoruz ona söyleyelim isterseniz. Yani evet. kim şeker hastalığı için dikkat etmeli, şeker hastalığı sınırına girer. Onun için elimizde birkaç tane basit ölçüm var. Bizi izleyen dostlarımın elinde Kalem kağıt varsa not alsınlar Bakın açlık şekeri Bu ölçülerden birisidir Bazı insanlar Ben hiç doktora gitmedim Hiç doktora görünmedim derler Çok yanlış bir şey Bazı temel değerlerimizi bilmemiz lazım Bunlardan birisi de Açlık kan şekeri seviyesidir Evet Açlık şekerimizin Yüzün altında olması lazım İdeal evet. Hatta ve hatta 90'ın altında diyeyim. Şimdi 90 ve 100'ün üstüne Çıkınca genellikle 100-110 arasında bir değere Geldiği zaman Hemen şeker hastalığı demiyoruz Yani gizli şeker gibi Onu kabul ediyoruz ama Şekerin zararları başlamış oluyor O seviyede bile başlamış oluyor Yani daha sonra Biraz daha yukarıya gidelim böyle 120 genellikle 126-130 seviyeleri Açlık şekerde Sınırın üzerine çıkmışsa o kişiyi şeker hastası olarak kabul ediyoruz evet. Ama ama bana sorarsanız aynı tansiyonda olduğu gibi Herkesin yüzün üzerindeki şekerde kendisini şeker hastası gibi kabul etmesi Ve hemen gereken önlemleri alması gerekiyor Çünkü çok hafif şeker yükseklikleri bile ölüm oranını artırıyor Peki hocam gereken bu önlemler nelerdir? Ne yapabilir evet. insanlar? Kevser'cim istersen birkaç parametreden daha bahsedeyim. Tabii Mesela demin dedik ya açlık şekeri diye. Onun yanında bir de açlık insülini söyleyelim. Bu da çok önemli şekerle ilgili. <gülüyor> İdeal açlık insülünün seviyemizde beşin altında olmalıdır. Genellikle bu 20-24'ün üzerine çıktığı zaman insülin direnci tanısı konuluyor. İnsülin direnci şeker hastalığına giriş demektir. Bizi izleyen arkadaşlar için de kendisine insülin direnci tanısı konulmuş olan kişiler varsa, onlar bilsinler ki bir ayakları şeker hastalığında ve yaklaşık böyle her değiştirmezlerse. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde tam tescilli şeker hastası olacaklar yani. Evet. Ve son olarak bir de bir 3 aylık şeker değerimiz var hemoglobin A1C diye. Onun da yine tercihen 5'in altında olması gerekiyor. 6'nın evet. üzerinde olduğu zaman bunu da 5 notlara üzerinde olunca şeker hastalığı diye kabul ediyoruz. Yani bu 3 parametre ile Eskisi gibi bu şeker yükleme testini yapmadan hiç gerek yok ona bir kişinin şekere yatkınlığı olup olmadığını anlıyoruz. Evet. Şimdi sen bana dedin ki ne yapmalı dedin değil mi? Evet. Yani korunmak için ne yapması gerekiyor? O örneğin açlık şekeri 100 civarında çıkmış birisi. Biraz da insünün direnci var. Bel çevresi de yağlan, yağlanmış durumda. Bu kişi evet. önlem alırsa dedik ki e, diyabetten kurtulabilir. Yani diyabet olmayabilir. Peki bu önlemlerin en temelinde ne yatıyor hocam? En temelinde beslenme yatıyor. Evet. Senin dediğin gibi demin hareket de önemli. Ama şöyle bir oranlarsak şeker hastası olmamanın... E, %90 olmama için yapacağımız şey beslenmeye dikkat edin. E, hareketin faydası burada %10'dur. Çok fazla değil. Eğer bir kişi az yağlı vegan beslenirse kesinlikle şeker hastası olmaz. Bakın işin sırrı burada. Yani vegan besleneceğiz, hayvansal gıdalardan uzak duracağız ve bir de yağı azaltacağız. Şimdi bizi dinleyen pek çok ee, vegan dostumuz vardır Onlar biliyorlar benim yağa karşı olduğumu Tabi bunu evet. kalp hastaları için söylüyoruz Hiç yağ yememesini öneriyoruz Ama gençlere bu kadar kısıtlama yapmıyoruz Hı -hı. Fakat onlar da şekerden Kanserden vesaire korunmak için Mutlaka yağı azaltmaları lazım Yani o kadar kesin konuşuyorum ki Hı -hı. Bir kişi az yağlı Vegan beslenirse Kesinlikle şeker hastası olmaz Evet. Hatta bana şeker hastası olarak gelen efendim insülin kullanan, şeker ilaçları kullanan hastalar oluyor. Yani bunların şekerlerini 15 gün içinde, bir ay içerisinde inanılmaz derecede aşağıya düşürüyoruz. Tabii ki bu az yağlı bitkisel beslenmeyi, vegan beslenmeleri, beslenmeyi kabul etmeleri ve uygulamaları şartıyla. Evet. Sen de bu konuyu iyi biliyorsun. Demek ki. Ee, şeker hastalığında temel nokta anahtar nokta e, vegan beslenmek çok önemli Ama insanlar maalesef bu eski dil tatlarından e, kurtulamıyorlar Herkes ekmeği suçluyor Herkes evet. tatlıları suçluyor Tamam bir şeker hastasının tatlı yemesi doğru değil ama e, Bu grainler yani tam tahıllar işlenmemiş olmak kaydıyla yani işlenmiş besin istemiyoruz kesinlikle şeker hastalığı yapmaz bununla ilgili elimizde pek çok çalışma var mesela çok et yiyenlerle çok tahıl yiyenleri kıyaslayan her zaman et yiyenler şeker oluyorlar yani mesela bir çalışmada günde 100 gram kırmızı et şeker hastalığı riskini %19 artırıyor. Evet. İşlenmiş et olursa işte salam sucuk sosis bu şeker hastalığı riski %50'ye çıkıyor çok önemli sadece balık yemek vejeteryan olmak bunlarda tabi et diyenler kadar risk yüksek değil ama onlarda bile hafif bir şeker hastalığına risk artıyor. Evet aslında hocamız e, çok güzel böyle yaşamımız için, sağlığımız için çok güzel anahtar şeyler söylüyor. Yani gerçekten çok önemli. Çevrenize de anlatabilirsiniz. Diyor ki beslenme diyabeti önlemede %90 etkilidir. Peki nasıl besleneceğiz? Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri hayvansallardan uzak daha çok bütüncül, bütünsel beslenmeye yakın bir beslenme şeklini öneriyor hocamız. Diyor ki 100 gram kadar günde et yiyenlerin şeker hastası olma riski %19 artıyor işlenmiş et ürünlerini yiyenlerin ise %50'nin üzerinde şeker hastalığı riski artıyor. Yani burada yapmamız gereken en temel şey aslında işte meyveyi yemeyin, sakın meyve tüketmeyin, ekmek yemeyin, onu kesin, bunu kesin değil de Şeker hastalığının tedavisinde e, az yağlı ve vegan beslenme ya da e, gençler için biraz daha yağı yüksek vegan beslenme. Aslında hocam, hep e, şeker hastalığıyla ilgili bilinen şöyle bir yanlış doğru, yanlış algı var. E, şeker hastasıysanız, şekeri çok yemişsinizdir. Hayır, aslında şeker hastalığının en büyük nedeni hayvansal tüketim. Çünkü hayvansal tüketim şekerin dokularda kullanımını engelleyen en önemli faktör. Doğrudur evet, evet. yani e, şeker önermiyoruz ama şunu da söylüyoruz ki şeker şeker hastalığı yapmaz. Yani e, şekerin temelinde yüksek kalori var. Yani şeker hastaları genelde ihtiyaçlarının üstünde yiyen kişilerdir. Tabii şimdi ve bakarsanız çok, ya obezdir ya da o şekere geçme döneminde mutlaka kiloları biraz fazladır. Tabii her zaman görünür kilo olmayabiliyor. Bazen şöyle dışarıdan baktığınızda Aa, bu kilolu değil diyorsunuz ama eğer şeker başlamışsa o kişide mutlaka ya iç organ yağlanması vardır bizim görmediğimiz ya karaciğer yağlanması. Yani bir şekilde fazla kalori almıştır ve hücrelerinde karaciğerinde kas hücrelerinde pankreasta mutlaka e, bu aşırı kaloriye bağlı bir yağlanma vardır. Çünkü hocam evet. güzel bir noktaya değindin bu şey, şey meyva konusu. Evet. Yani aynı e, ekmekte olduğu gibi meyva da şeker hastalığı yapıyor diye maalesef e, bir hocamızın yanlış beyanları sonucunda maalesef. bizim toplumumuz e, meyvadan korkar hale geldi. Yani ben hastalara meyve yediyorum. Aa meyvada fruktoz yok mu diyor. Yani çok yanlış bir şey. Bu yanlış bilgileri nasıl kıracağız bilemiyorum. Ancak böyle programlar sayesinde olacak bu. Sizin sayenizde ee, hocam. Çok, çok önemli bir insansınız. Bunları anlatmak sağ için olun, gerçekten çok iyi bir kaynaksınız. Çok sağ teşekkür olun. ederiz. Bizi dinleyenler şunu bilsinler ki meyvadaki şeker lif'e bağlıdır. Bütün işi değiştiren budur. Fruktoz Life bağlı olduğu için Hemen bir şekeri yükseltmez Zaten bununla ilgili elimizde Yine çalışmalar var Yani bu tip konularda Hep dönüp dolaşıp Çalışmalar ne diyor bilim bize ne diyor Buna bakmak lazım Yani bakın haftada iki porsiyondan Fazla meyve yiyenlerle Ayda bir porsiyondan Az meyve yiyenlerin kısır, e, Kıyaslandığı bir çalışma var Şeker hastaları riski Meyve yiyenlerde %23 daha az bulunmuş Hı. bakın haftada 2 porsiyondan fazla sonra elimizde çok başka bir çalışma daha var bakın ben, ben hastalarıma hep günde 5 porsiyon meyve öneririm ve hiçbir şeker hastasından meyveyi kesmem meyve yemelerine rağmen az yağlı vegan beslenmeye geçince şekerleri düşer Hı. bakın 8 porsiyon meyve yiyenlerle günde 5 porsiyon meyve yiyenlerin 10 yıl aşkın uzun takipli bir çalışması var elimizde. 8 porsiyon yiyenlerde hastalık ve ölüm oranı daha düşük. Evet. Yani bugün Türkiye'de 8 porsiyon meyve kim yer çok nadir bulabiliriz yani. İnsanlar evet. o kadar korktu ki meyveden. Evet. Yani bir mesaj olarak lütfen e, şeyi meyveyi şekerle ilişkilendirmeyelim ama meyve suyu değil tabii yani evet. Meyve suyunu istemiyoruz çünkü aniden şekeri yükseliyor onu istemiyoruz ama lifiyle beraber meyveyi istiyoruz. Evet zaten meyvede de %80-90 civarında su hatta bazı meyvelerde %90'dan fazla su bulunuyor ve lif bulunuyor. Yani kuru meyve değil de daha çok sıkılmış meyve suyu değil de daha çok meyvenin kendisini fresh Doğru. ya taze olarak evet. tüketmek önemli. Bir de hocam benim ilk programda işlediğim konudan yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. İlk konuda evrimsel beslenmeden bahsetmiştik. Orada McDougall'ın çalışmalarından bahsettim. McDougall hani e, starseer diyor ya insan türü için nişastacıldır evet. diyor aslında. Nişasta hep olmuş insanın beslenmesinde evet. yeryüzünde yaşadığı sürece. Bu nişasta konusundan korkmamamız gerekiyor. ...gerektiğini aslında siz çok güzel anlatıyorsunuz. Aynen ee, çok haklısınız. Evet. evet. Ben de aslında bu... E, ...bana gelen diyabetli danışanlarıma... ...meyve ve nişastadan korkmamaları... ...gerektiğini söylüyorum. Çok şaşırıyorlar. Nasıl yani? Biz hiç meyve yemiyorduk. Şimdiye kadar hiç yememiştim deniyor. Yani bu... E, ...aslında nişastanın örneğin patates... E, ...haşlanmış bir şekilde... ...közlenmiş bir şekilde yenil, yenilirse... ...zararı var mı? Yoksa Kesinlikle yağla yoksa, beraber evet. yenildiğinde mi zararlı? Biraz onu açıklayabilir misiniz? hocam. Evet. Kevser Hanımcığım sahiden öyle. Yani burada tehlikeli olan, sağlığımızı tehdit eden şey tamamıyla yağdır. Yani eğer biz e, nişastayı dediğiniz gibi bir patatesi mesela haşladık, közledik e, ve o şekilde yediğimiz takdirde kesinlikle şekeri yükseltici bir rolü yoktur. Ama yağla karıştırdığınız zaman tamamıyla bir bomba oluyor. Çünkü yağ yağ Direk vücuda da yağ olarak geçiyor Bakın nişastanın bir çevrilme işlemi gerekiyor Vücudumuz zaten Bütün hücrelerimiz zaten nişasta Glukoz kullanıyor yani Nişasta dediğimiz şey glukoz Bu da tüm hücrelerimizin enerji kaynağı Yani siz patates yediğinizde Zaten vücut bunu kullanıyor Ama yağ yediğinizde Eğer biraz da enerji fazlaysa Yağ diyor bu zaten yağ geldi Ben bunu bari fazla da geldi Götürüp de depolayayım bir yere doğru Diyor ve doğrudan Sizin kalçanıza göbeğinizi atıyor Yağ depolarını atıyor Dolayısıyla evet. bu konuda Nişastadan mesela Havuçtan havuç da öyle Yine korkulan bir yiyecek oldu evet. Halbuki son derece faydalıdır Patatesten nişastadan Bütün işte Yer alması patates havuç Bunların hiçbirinden Korkmadan tüketebilir Şeker hastaları da bunun üzerine Basarak vurguluyorum şeker hastalığının korkunç bir şey Hayvansal gıdalar ve yağdır Evet hocam ben bir de meyve yerken e, örneğin danışanlarıma yanına e, insanlara da böyle öneriyorum. E, bir e, dengeleyici örneğin minik bir tane cevizle beraber yerse daha iyi dengeleyeceğini öneriyorum. Belki böyle şeyler yapılabilir. E, yani korkmamıza gerek yok özetle Murat hocamız e, bunu bize bu programda çok güzel açıklıyor. E, nişastadan korkmayalım korkmamız gereken şeyler işlenmiş yiyecekler. Vegan olsa da işlenmiş yiyecekler bizim için zararlı. Katkı evet, madde içeriği evet. yüksek olanlar daha çok aslında bizim benim aslında önerdiğim bir gıdayı tüm olarak tüketmek yani onu işlenmiş şekilde değil de sıkarak değil de daha çok bütün olarak tüketmek nişastadan korkmamalıyız meyveden korkmamalıyız meyve ile ilgili çalışmalardan bahsetti hocamız. Yani evet. gönül rahatlığıyla bu yiyecekleri yiyebilirsiniz. Tabii e, bazı e, şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Örneğin e, hareket de kat, katılması gerekiyor bu tür şeylerin yanında, önerilerin yanında. Bir de hocam bana e, böyle dün bir soru soruldu. E, şimdi hep hani diabet deyince e, tip 2 daha çok bahsedilir. Tip 2 daha çok bahsederiz. Çünkü diyabet vakalarının %90'ını tip 2 diyabet oluşturur. %10'unu tip 1 diyabet oluşturur. Tip 1 diyabetin tedavisinde de aynı söylediğimiz şeyler geçerli mi? Çünkü onların biliyorsunuz durumları biraz daha farklı oluyor. Evet. Tip 1 diyabet e, ve doğru vegan beslenme ve hareketle tedavi edilebilir mi? Evet. Şimdi <gülüyor> tip 1'in e, durumu dediğiniz gibi biraz farklı. Fakat son yıllarda e, tip 1 diyabetin oluşumunda bir kere çok e, hızlı bir artış var maalesef. Yani e, e, Hızla Nedeni de bilinemiyor ama e, Her geçen sene Daha çok kişide daha çok çocukta Tip, tip bir diyabet görülüyor e, Bilim adamları Bunun nedenini an, araştırıyorlar Mesela anne sütüyle Çok ilişki var Eğer bebek Ne kadar az anne sütü emerse Onda gelecekte tip bir diyabet olma şansı o kadar artıyor Hı hı. Elimizde kesin bir şey yok ama şöyle bir düşünce de var. Mesela tip bir anne sütü az içenler tabi erken yaşta inek sütüne başladığı için acaba tetikleyen şey bu mudur diye düşünüyor. Mesela benim yeğenimde tip bir diyabet çıktı, ablamın oğlunda. Şimdi hı hı. bizim ailede yok tip bir diyabet. Ee, hep genetik kabul edilir bu. Ee, eniştenin ailesinde de yok. Peki nereden çıktı? Bunu biz sohbet ederken konuştuğumuzda mesela benim yeğenim de 20 küsür yaşlarda çıktı ve öğrendik ki mesela çocukluğunda hep çok aşırı miktarda bir sütlü beslenme. Çünkü o zamanlar hep süt çok faydalı diye çocuklara devamlı süt içirilirdi ve ben yeğenimin çocukluk dönemini hatırlıyorum. Hep biraz kiloluydu. Yani hep biraz tombul şişko çocuk sınıfında büyüdük yani. Bu tip birin ben şahsen bu beslenme ile tamamen değil kısmen alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çocuklarımızın beslenmesine de çok dikkat etmemiz lazım. Senin soruna cevap da şöyle bir şey vereceğim. İster tip 1 olsun, ister tip 2 olsun kesinlikle bu hastalar yağsız vegan beslenmeden faydalanırlar. Yani burada bizi izleyenlere yağsız, az yağlı vegan beslenmeden kastımı bir daha söyleyeyim. Ee, tamamen bitkisel ve yağ ilavesi yapılmadan. Eğer tip 1 diyabetli bir hasta böyle beslenirse kesinlikle 3 ay içerisinde kullanmakta olduğu insülin miktarı bakın insülini keseriz demiyorum ama insülin miktarı %30 azalıyor. Tip 2 diyabette çok daha iddialıyız. Yani hastaları bu berrizle şeker hastalığından kurtarabiliyoruz. İlaçların hepsi çöpe gidiyor. Evet. Aa, çok 3-5 ay içerisinde e, büyük oranda şeker de düşme sağlıyoruz. Ama tip 1'de bu garantiyi veremiyoruz. Ama e, bizi izleyen tip 1 diyabetli hastamız varsa uygulasınlar. Ve insülin miktarını azaltsınlar. Ve bir de hemoglobin A1c tip 1 diyabette çok önemli bir gösterge. Hemoglobin A1c düzeylerinde de anlamlı bir art, a, azalış aslında görülüyor. Benim tabii okuduğum ki, çalışmalara göre. Tabii ki. Yani şeker düşünce zaten onun nasıl düştüğünü nasıl anlıyoruz? Açlık şekeri, tokluk şekeri, hemoglobin A1c bunların hepsi de e, bayağı belirgin şekilde düşüyor. Evet tüm bunların yanında bir de şunu hatırlatalım hocam e, tüm bu önerilerin yanında bir de düzenli takip. Eğer kan şekerlerinizi düzenli ölçüyorsanız, düzenli takip ediyorsanız kendinizi sadece gidip hastaneye takipten bahsetmiyorum. Kendi kendinizi de takip etmeniz gerekiyor. Hani sürekli tokluk kan şekerleriniz yüksek çıkıyorsa acaba ben e, içerik olarak besinlerimi değiştirmeli miyim, düzenlemeliyim diye sormak gerekiyor. Bir de hocam son olarak e, bu dünyadaki işte diyabetle ilgili kuruluşlara baktığımız zaman Türkiye'de de öyle beslenme önerilerinde hep hayvansallar e, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, e, Amerikan Diyabet Derneği'nin sitesinde de aynısını görüyoruz. Bunları e, peki e, niçin böyle? Yani bu kadar ortadayken o, bunlar ni, niye hala öneriliyor? Türkiye'de daha az öneriliyor geçerli. çünkü ticaret var. Yani e, bizim önerdiğimiz yolda ıspanak var, marul var, ticaret yok. Kimse para kazanamıyor. Hı. Ama öbür yolda bir şebeke var. Hem ilaç firmaları para kazanıyor. Bakın ilaç firmalarının Demin senin söylediğin hani sıkı takip ederim Diyor ya dedin ya hı hı. Ben ona da çok katılmıyorum Şöyle tabii ki takip makul ölçüde Yapılmalı ama Eğer bir kişi periz yapıyorsa e Zaten takibe gerek yok Az yağlı evet. vegan besleniyorsa Yapmıyorsa ki benim böyle çok aslan var yapmıyor takip ediyor Bu da hiçbir işe yaramıyor evet, Yani tabii. temelde Benim izleyicilerimize önerim Çok sıkı lütfen perhiz yapın her hey, Hepsinin başı perhiz Öbür kısım hep maalesef ticaret Çünkü düşünün Türkiye'de bir sağlık bakanının Çıkıp da mesela Bilse bile doğruyu ki Bildiğini de zannetmiyorum ya Dese ki Ya hiç hayvansal gıda Ağzınıza koymayın Bunu bu şeker yapıyor Diyebilir mi? Diyemez Bütün et üreticileri ayağa kalkar yani. Hı. Aynı şekilde Amerika'yı düşünün büyük yoğunlukla hayvansal besin üzerine kurulu bir beslenme sistemi var. Bu yüzden de obezitede, şekerde, kalp hastalığı pek çok şeyde kalpte kurtardılar paçayı da. Birinciler, bir Amerikalının çıkıp da Sağlık Bakanlığının et azal eti kesin dediğini düşünün, mümkün evet. değil. Bütün yani şöyle söyleyeyim, dünya ekonomisi sarsılır. Evet hocam bir de şunu belirtelim. Türkiye diabet artışında Avrupa'da birinci sırada. Ve dünyada evet. da dünyada öngörülen diabet artışı şu anda Türkiye'de bir buçuk kat daha fazla aslında. Tabii çünkü bizde çok ucuz tavuk üretimi var şimdi. Gıdalar Avrupa'ya falan göre daha kalitesiz ve daha ucuz. Şimdi bakın gidin atölyelere şuralara buralara. İşçiler tavuk kanadı yiyorlar, tavuk yiyorlar. Evet. Bunlara eskiden bu kadar ulaşım kolay değildi. Fakat şimdi bunlar çok kalitesiz şartlarda üretiliyor ve o hayvansal gıdalara ve yağ, toplumun ekonomik durumu iyi olmayan kesimi çok kalitesiz hayvansal gıdaya çok kolay ulaşıyor. Ve bu evet. da kilo almalarına ve şeker hastalığına neden oluyor. Sebep açık yani. Evet hocam daha yeni bizim ile ilgili bir to bilimsel toplantıda e, şuna karar verildi. E, tavuk verelim çünkü en ucuz protein kaynağı onu da ver vermezsek olmaz. Aslında bitkiseller o kadar çok e, besinler açısından zengindir ki e, bunları önermemiz, bunları insanlara ulaştırmamız gerekiyor. Size ayrıca ben teşekkür ederim. Hem programa e, katılma nezaketinde Sağ bulunduğunuz olayım. için kabul ettiğiniz için davetimi hem de insanları çok güzel bir şekilde bilinçler bilinçlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim hocam Teşekkürler, ee, çok sağ olun tekrar yeniden ederim. görüşmek üzere İyi ki varsınız ee, bir son bir cümle miyim? tabii mi? buyurun hocam Ya bir de tabii ki şeyi hep hatırlamamız lazım yani bütün canlıların temel amacı şudur acıdan kaçınmak ve küçük mutluluklar yakalamak biz bakın bir dişimiz ağrısa bile nasıl e, üzülüyoruz. Bütün canımız canımızın acıdığı yerde oluyor. Bu hayvanların da tabii ki bir sağlık bir yana canları olduğunu unutmayalım. Onlar da kesilirken acı çekiyor. Yani işin evet. etik yanına da hep aklımızda olsun hep unutmayalım Başkalarına başka canlılara acı çektirmekten mümkün olduğu kadar uzak duralım Kevserciğim. Bir de bunun teşekkür yanında ediyorum. ben evet. teşekkür ederim. Bir de minik bir hatırlatma tüm dünyada çevre kirliliğinin yüzde elli birinin nedeni hayvancılık endüstrisi. Doğru, Bunu doğru. da unutmadan vegan beslenmeye geçmediyseniz bir an önce geçin. Geçtiyseniz beslenmenizi düzenleyin ve ben bizi dinlediğiniz için bugünlük çok teşekkür ederim. Haftaya tekrar buluşmak görüşmek dileğiyle hoşçakalın.